Biz insanı kara çamurdan, şekillenmiş bir balçıktan yarattık. Cinleri de daha önce zehirli ateşten yaratmıştık. Ve hani Rabbin meleklere ben demişti, kuru çamurdan, şekillenmiş bir çamurdan bir beşer yaratacağım. Bu itibarla ben onu düzenlediğim insan şekline koyduğum ve içine ruhumdan üflediğim zaman derhal onun önünde secdeye kapanınız. İblis hariç bütün melekler secdeye kapandılar. O ise kibirlenip secde edenler arasında yer almadı. Allah İblis'e "Sen niye secde edenlerle beraber olmadın?" diye sordu. "Benim dedi, kuru çamurdan şekillenmiş, balçıktan yarattığın bir beşere secde etmem mümkün değildir." Allah şöyle buyurdu: "O halde defol buradan. Çünkü sen kovuldun ve bu lanet hesap gününe kadar senin üzerinde devam edecektir. Ya Rabbi dedi. O halde insanların diriltilecekleri güne kadar bana mühlet ver. Haydi buyurdu. Belirli bir güne kadar sana müsaade edildi. İblis dedi ki: Ya Rabbi beni azdırmana karşılık yemin ederim ki ben de dünyada onlara günahları süsleyeceğim ve senin ihlâsa erdirdiğin kulların müstesna onların hepsini azdıracağım. Allah buyurdu, bu seçkin kullarımın tuttuğu yol, işte benim gözettiğim dost doğru yoldur. Şüphesiz, benim o seçkin kullarım üzerinde, senin hiçbir nüfuzun yoktur. Ancak, senin peşine takılmış, şaşkın azgınlar başka. Şüphesiz, cehennemde, o azgınların hepsinin varacakları yerdir. Oranın yedi kapısı vardır. Ve her kapıdan, kimlerin gireceği belirlenmiştir. Şeytana uymaktan korunan müttakiler ise cennetlerde ve pınar başlarındadırlar. Esenlikle emin olarak girin oraya denir onlara. Onların kalplerindeki kiini söküp çıkarmışızdır. Dost ve kardeş olarak divanlar üzerinde karşı karşıya otururlar. Orada kendilerine hiçbir zahmet ve meşakkat dokunmaz. Oradan hiç çıkarılmazlar. Kullarıma haber ver ki günahları örten, gafur, ihsanı bol olan rahim benim. Bununla beraber azabım da elim mi elim?